Hac Suresi 78 ayet olup, ekseriyetin kanaatine göre Medine'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyuhennâsü attakû rabbekum inne zelzelete s-sa'ati şey'un azîm Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır. Yavme terunha tazehelu kullu murdite amma ad'at vetad'u kullu zati hamlin hamlaha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 ve doğru alevli ateşe sürükler Ya eyühen nas in kuntum fi raybin min el ba's fa inna fa inna halaknakum min turabin thumma min nutfetin thumma min alaqah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 Her şeye hakkıyla kadir olan da O'dur. <gülüyor> ve şunu da bilin ki, o kıyamet saati kesinlikle gelecek ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Ve minen nasi men yücadilu fillahi bi ghayri ilmin. ولا ولا Hal böyleyken öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. فَانِ <gülüyor> يَعِطْ Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı, dünyada rüsvaylık olduğu gibi, kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ o vakit kendisine işte bu dünyada işlediklerinin cezasıdır. Yoksa Allah kullarına en ufak bir haksızlık bile yapmaz denilir. وَمِنَ <gülüyor>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 Eğer bir sıkıntı ve imtihana maruz kalırsak, yüzüstü dönüverir. Dünyayı da, ahireti de kaybeder. İşte besbelli olan hüsran budur. <gülüyor>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 Ne fena bir yandaştır o? İnna Allaha ve min İnna Allaha ma yurid. Gerçek şu ki, Allah iman edip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 İnnellezine Wall Kamil ve makbul şekliyle iman edenler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 ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدوار وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب.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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ الْبَيْتَ يَلِي الطَّائِفِينَ وَطَهِّرْ الْبَيْتَ يَلِي الطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَبُكْعَ الصُّجُودِ 119. بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق 111. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 bir kere daha tavaf etsinler Zalik illa ma yutla İşte durum bundan ibaret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 لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق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 sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer o en kıdemli mabette son bulur. Ve kul için ümmet, kendisini anan, Allah'ın ismini anan, Allah'ın ismini anan, onlara hayvanlardan verdiği rızkı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 O alçak gönüllü, samimi ve ihlaslı olanları müjdele. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> Onlar ki, yanlarında Allah anıldığında,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 فَذْكُرُوا <gülüyor> Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şiairinden kıldık.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 وَقَوْمُ وَقَوْمُ Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkıda, İbrahim'in halkıda,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 Körelmiş kuyular, kurumuş çeşmeler, yerle bir olmuş muhteşem saraylar. Efe len yesiru fil ard fe tekun lehum fetekun lehum kulubun biha aw adan yasmaun biha fe inna la ta'mal adsar <gülüyor> ve lakin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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Onlar senden o tehdit edildikleri azabı çabucak getirmeni isterler. Telaşa kapılmasınlar.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 فَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> آمَنُوا İman edip, makbul ve güzel işler yapanlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> Ayetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak için çabalayıp duranlar ise cehennemlik olanların ta kendileridir. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ وَلَا إِلَّا إِذَا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 وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا Ve yine ilimden nasibi olanların bu Kur'an'ın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 İnne'llaha <gülüyor> latifun Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yem olu verir. Allah latiftir, habirdir. Lütfu boldur, her şeyden haberdardır. ma ve ma fil ve Göklerde ne var?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 وَالْفُلْكَ تَجْرِيْفِ الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ Görmedin mi ki Allah, yerde olan her şeyi,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 size hayatı veren de odur sizi mutahakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan da odur gerçekten insan pek nankördür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 Allah sizin yaptıklarınızı pek iyi bilmektedir. O büyük duruşma günü hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda aranızdaki nihai hükmü Allah verecektir. Alam ta'lam anallah yâllam ma fi al-sama'i wa al-ard. Inn dalik fi kitab. Inn dalik alallah yasir. <gülüyor>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 119. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 110. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 111. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار 112. وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 Allah yestefi minel melaikati rusulen ve minennas innallaha semiun basir Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer Allah elbette semi ve basirdir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 Ya eyha'llazina amanu ruk'u wasjudu rükû edin secde edin hasılı yalnız Rabbinize ibadet edin hayırlar işleyin ki felaha eresiniz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 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete Ehil bulup seçen odur. Din konusunda size hiçbir zorlukta yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da,